ve Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Herkese merhabalar. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüca Sonmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Barbaros Bilgen ve Francesco Leone'ye de çok teşekkür ederek başlayalım söze. Evet, nereden başlayalım? Öncelikle yarın Dünya Su Günü, istersen onunla başlayalım, biz sabah çünkü biraz bu şeyden bahsettik bir ayrıntılı olarak yeni durumunda IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun yalnız öyle bir kere bahsetmekle de işe yetinebilecek gibi değiliz çünkü insanlık için bir Hayatta kalma rehberi diye Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adlandırdığı şey rapor ce cehenneme doğru de haritasını çizmiş durumda bilimsel şeylere bağlı. Evet. Yani ya şimdi harekete geçilecek ya da cehennemin yolları döşeniyor diye vermiş ona döneriz ama öncelikle su gününe bakalım isterseniz. Evet, biraz bizim durumumuz da aslında ABC'sinin raporunda işaret ettiği e, sonuçlardan birini yaşadığımız için suyla ilgili durumumuz da oldukça aslında karamsar e, bir tablo içindeyiz. Önce durumumuz ne? Onu bir... E, Ondan biraz bahsetmek isterim. Şimdi İstanbul'daki barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 35, Ankara'da yüzde 27, İstanbul'da, e, İzmir'de yüzde 28, Bursa'da e, kiminin yüzde 20, kiminin bitti. E, ama ortalama hani bir bir hafta 10 günlük bir su kaldı deniyor yetkililer tarafından. Konya'da ama sel hiç... felaketinin vurduğu yerlerde barajlar dolmuş. Evet. Tarım ve Orman Bakanı Orman Bakanı söylediği şey oydu maalesef ne yazık evet. ki. Aynen ee, olmadı. Toprak evet. suya kavuştu dedi. Evet, i̇nsanlar Aynen. öldü ama toprak suya kavuştu diyebildi gerçekten. Ki o da evet. doğru değil bu arada da. yani Neyse selin toprak, toprak diye suladığına dair yanlış bir evet. bilgiye sahip. Bilgi Aynen. Yani. O da uzun uzun konuşulması gereken yanlış bir bilgi aslında. Ee, Orta Anadolu'da durum vahim. Ee, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de işte son dönemde yaşadığımız tabloyu yaşadık. Ee, Meteoroloji işleri e, genel müdürlüğünün son 3 aylık verilerine baktığımızda Marmara'dan Orta Anadolu'ya Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'nun kimi bölgelerine çok az e, miktardaki bir bölge normal seyrediyor. Devasa bir alan. Anadolu coğrafyasında olağanüstü kuraklık Karadeniz ve Ege'nin içlerine doğru çok şiddetli kuraklık ve geri kalanı da şiddetli kuraklık yaşıyor. Yani olağanüstü veriler aslında bunlar. Yani çok konuşmuyoruz ama yaşadığımız felaketlerin etkisiyle önümüzdeki felaketin hazırlayıcısı aynı zamanda. Bir yandan böyleyken... <gülüyor> Şıklıkla artan yağışlar da tabii e, son dönemde yaşadığımız e, aşırı iklim olaylarını ortaya çıkarıyor. E, ama sıkıntılar bunlarla sınırlı değil. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın verilerine göre son 40 yılda 2,5 milyon e, hektar büyüklüğündeki sulak alanımızın yarısını insan etkisi nedeniyle kaybettik. Yani insan etkisinden kastımız kimisi doğrudan kurutma. Kimisi de e, dolaylı olarak kurutma. Yani işte orada sulu tarıma geçip e, suların e, tarıma yönlendirilmesi ve göllerin zaman içinde kurması gibi. E, bu da Bunun yani devasa bir alan. Gözümüzde canlanması açısından kuruyan miktar Marmara Denizi'nden daha büyük bir alanı kaplıyor. E, öyle düşünelim. E, i̇ki Van Gölü'ne tekabül ediyor yaklaşık. Ee, tabii bu kuruyan alanlarla birlikte birçok canlının da yaşam alanı yok olmuş oldu. Ee, ama bununla da sınırlı değil. Çevre mühendisleri odası verilerine göre de en son yaptığı araştırmaya göre de nehirlerimizin yaklaşık %70'i kirli. Üstelik bu kirlilik öyle bir seviyede ki e, büyük bir bölümü 4. sınıf kirlilik denen e, Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre aslında insanın yanına dahi yaklaşmaması gereken bir sıvı. Artık su bile denmiyor ona. Kaldırmışlar da Ergeni... ama dördüncü seviyeyi. Ee, <gülüyor> yani evet ama sonuçta kirliliği kaldırmıyorsunuz. Ortada bir standart var onu kaldırmıyorsunuz. Ergeni orada akıyor işte aynı şekilde. Yani içindeki sıvının ne olduğu belli değil. Dörtte biri su sıvının sadece. Geri kalanın ne olduğu bilinmiyor bile. İçinde her şey var. Element tablosu gibi. Ee, bütün bunların ışığında durum bu. Ee, ve bu yılki Dünya Su Günü'nün e, mottosu da hızlanan değişim. Ancak buradaki hızlanan değişim sulak alanlardaki değişimi kastetmiyoruz. Kirlenme ya da kuruma değil. Ee, buradaki kastedilen e, değişim Krizi çözmek için insanın değişmesi. Ee, gene dönüyoruz ülkemize bakıyoruz. Bir şeyler değişiyor mu? Evet bir takım şeyler değişiyor. Örneğin tarımda basınçlı sulama uygunları yaygınlaşmaya başladı ama bunun yaygınlaşma hızı göllerimizin kuruma hızından daha yavaş. Ee, göller çok daha hızlı kuruyor. Yani suyun bir bölümünü yaklaşık kullanılabilir suyumuzun %75'ini tarımda biz ve büyük ölçekte heba ederek kullanıyoruz. Vahşi sulama yöntemleri denen sulama yöntemleriyle. Ee, ve e, bir takım hataları da özellikle tarımda yapmaya da devam ediyoruz. Göllerimiz de kurmaya devam ediyor. İşte en son kurur dediğimiz Türkiye'de göllerden biri olan Van Gölü'ndeki çekilmeyi bile iki yıldır ara ara biz programımıza da dile getiriyoruz. Fena yani e, artık dibinden gölün daha önce görmediğimiz oluşumlar antik kalıntılar falan çıkıyor. Bir buçuk kilometre yaklaşıp çekilmiş durumda. Göller bölgesindeki e, göller keza yine öyle işte. Burdur Gölü Türkiye'de en hızlı kuruyan göllerden bir tanesi. Yani böyle giderse 40 yıla göller bölgesi dediğimiz yer çöller bölgesi olur. E, halimiz bu. Dünya su gününü kutlayacağız bütün bunların ışığında bir de ya. Evet yani ikinci yüzyılın iktisat kongresinde de Hindistanlı aktivist profesör Vandana da e, bu yaptığı konuşmada ekoloji, ekolojik sürdürülebilirlikle ekonomi arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor ve sürdürülebilir olmadığını da söylemiş net olarak. Yani ekolojik sürdürülebilirlik olmazsa ekonomi de olmaz diyor net bir şekilde ve su ormansızlaşmanın muazzam yıkıcı etkilerine e, değiniyor. Ve yani Türkiye'de iyi bir sözünüz var diyor doğa ana tabiat ana dil diyorsunuz. Ama kültürlerimizin tamamında aslında doğa yaşıyor ve bunu biz doğayı bir anne olarak görüyoruz bizi sarıp sarmalıyor ama bu şekilde sürdürülebilir olmazsa ekonomi de ortadan kalkar diyor yani ekonomi konferansında yani iklim değişikliği de ekolojik gerilemeden başlıyor. Dünya yaşayan bir sistem aslında kendi şiirini yazıyor dünya. Dünya bir bütün ve dışarıdan bir müdahale olmaması gerekir diyor. Ve kimyasalların kullanıldığı sistemlerle de hayatın devam edemeyeceğini de anlatmış yani. Ve şimdi UNICEF'in de bir açıklaması var mesela. Sudan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu UNICEF. Ee, pazartesi günü bir önemli bir tehdidin varlığını açıkladı. Her gün bin çocuğun kirli içme suyundan öldüğü gibi bir hesap yapmışlar yani özellikle de böyle Afrika ülkelerinde. Sahil denilen bölgede ülkeler, buradaki ülkeler çocuklarının temiz su ve hijyen sağlıklı kuruluşlara erişimini daha da zorlaştıran istikrarsızlık durumları ve silahlı çatışmalardan etkileniyorlar. Yani Birleşmiş Milletler... Yani bu, bu çarşamba gününe denk geliyor işte senin de söylediğin gibi sizin de söylediğiniz gibi dünya su günü aynı gün New York'ta da Birleşmiş Milletler su konferansı başlayacak ama sıcaklıklar artmaya devam ederken yeraltı suyu seviyesinin düştüğü de gayet net bilimsel bir şekilde ortaya konmuş ve UNICEF'in program direktörü Sanjay Vicese Kara da Afrika bir su felaketiyle karşı karşıya demiş yani yıkıcı fırtınalar seller ve tarihi kuraklıklar zaten tesisleri ve evleri tahrip ediyor su kaynaklarını kirletiyor açlık krizlerine neden oluyor ve hastalık yayılıyor özellikle de çocuklar etkileniyor yani çocukların en kötü etkilenen 10 ülkede inanılmaz rakamlar vermiş aslında. En kötü etkilenmiş olan 10 ülkede çocukların neredeyse üçte birinin evde en azından temel düzeyde temiz suya erişimi olmadığını, üçte ikisinin temel sağlık koşullarına bile sahip olmadıklarını bildirmiş. Yani çocukların dörtte biri açık havayı tuvalet olarak kullanmaktan başka seçeneği yok. Hijyen de sınırlı çünkü çocukların dörtte üçü evde ellerini sabun ve suyla yıkayamıyor. Yani bu son derece çok önemli bir problem ve işte yine siyahlı çatışmalar da bunu şiddetlendiriyor krizi mesela. Yani UNESCO'ye göre örneğin Burkina Faso ülkesinde Su tesislerine saldırılar düzenleniyor. Artık bunun insanlık ötesi bir suç olduğunu da herhalde söylemek lazım. İnsanları yerinden etme taktiği olarak artmış. Yani 2020 yılında 3 su noktası saldırıya uğramışmış. Şimdi 2 yıl sonra 2022'de 58'e çıkmış. Yani geçen yıl yarısından fazlası çocuk olmak üzere 830 binden fazla insan güvenli içme suyuna erişimini kaybetmiş. Bu da UNICEF'in raporu yarın konuşulacak bu da herhalde Dünya Su Günü'nde. Dünya Su Günü'nde böyle şeyleri konuşuyor olmak da bir hayli ve ciddi bir durum. Tabii şeyden de bahsetmekte fayda var sabahleyin birazcık bir kelimeyle üzerinde durma fırsatı bulduk ama Türk Tabipleri Birliği'nin de bir toplantısında deprem bölgesindeki sorunların derinleştirdiğini yağış ve sellerin de son rakam 18'di galiba ölen sayısı ama pek çok rutin sağlık hizmetlerine dönülememesi ve yanlış dizayn edilmiş olduğunu da söylediler çadırkent ve konteyner alanlarının. Yoğun yağmur yağışı da sel hak, beseller haklılığımızı gözler önüne serdi. Biz uyardık defalarca, haklı olmak istemiyoruz dediler. Bir sürü salgın hastalık: dizanteri, hepatit, leptospirozis vesaire. Bir de böyle bir durum var. Yani e, şeyin Max Planck Enstitüsünün Max Planck Enstitüsünün de Bilim dergisinde ortaya koyduğu çok vahim bir rapor var. Türkiye depremden sonra sel felaketiyle uğraşırken bir de Türkiye'nin korkulu sonundan bahsediliyor. Bizim bu, bu program başta olmak üzere birçok programda dile getirdiğimiz bir şey. Benzeri görülmemiş aşırı hava olayları görülecek ve iklim değişikliğinin merkezlerinden birisi Türkiye diyor açıkça söylemiş. Yani Doğu Akdeniz ve Orta Doğu için tehlike çanları çalıyor. Su ve gıda krizi yaşanacak. Hele deprem bölgelerindeki kuraklığın etkilerini falan düşünmek bile istemiyor insan. Öyle değil mi? Bunu son 5 yıldır aslında bizimle zaman zaman programda dile gelip, getirdiğimiz raporlar ortaya koyuyordu. Yani Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinden e, normalden daha fazla, %30 civarında daha fazla etkileneceğini özellikle e, su konusunda ortaya koyan raporlar, bilimsel çalışmalar bunlar hep vardı ve Anadolu coğrafyası da çok kırılgan yani çünkü çok parçalı bu çok parçalık çok zenginlik getiriyor ama bu zenginlikte çok hassasiyet getiriyor. İşte bir yerde bir göl kuruduğu zaman aslında yeryüzünde sadece orada yaşayan birkaç canlıyı yitirmiş olabiliyoruz biz. O kadar nadide bir coğrafyada o kadar büyük bir zenginliğin üstündeyiz çünkü. Ee, dolayısıyla bu son bu da domino taşı etkisi gösteriyor. Yani uzun süredir bilim insanları Türkiye'de, Anadolu'da özellikle de Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde e, dünyanın yaşadığı sorunun e, katlanmış versiyonunu yaşayacağımızı söylüyordu. Şu anda onları yaşıyoruz. Evet. Onların söylediklerinin içindeyiz yani. Evet, yani... Bu önümüzdeki aylarda başta deprem bölgeleri olmak üzere deprem zedelerinin yaşadığı yerler olmak üzere büyük bir sıkıntının iklim ve susuzluk kuraklık ve diğer açılardan çok büyük bir felaket ortamıyla daha da derinleşmiş bir felaket ortamıyla karşılaşmamız çok muhtemel görünüyor maalesef. IPCC raporuna da kısaca verecek, yer verecek olursak yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye adlandırılan kuruluş Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 32 yıldan beri raporlar yayınlıyor ve sonuncusunu da işte IPCC raporunun insanlık için bir hayatta kalma kılavuzu diye Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreter Antonio Guterres'in de nitelendirdiği yani açık bir indat çağrısı artık ve şunu resmen söylemişler bu rapor diyorlar Birleşmiş Milletlerin IPCC'in hükümetlerin iklim değişikliğinin raporu de, her ülkede her sektörde ve her bütün zaman dilimleri için bir acil durum çağrısıdır diye. Daha açık nasıl söylenebilirdi bilmiyorum. Alarm çanlarının çalınması. Yani insanlık demiş sadece insanlık değil tabi ama Antonio Guterres onu vurgulamış. Dünyanın en büyük diplomatı. İnsanlık ince buzun üzerinde gidiyor ve o buzda üstelik bir de eriyor. Hızda eriyor diyor. Yani bir iklim e, ...saatli bombası e, nasıl e, künyesini sökeceğiz o mesele diye de... ...devam etmiş söylediğini Antonio Guterres. Yani insanlık için bir e, varoluş e, kılavuzu ve bir buçuk derecelik şey... Hayatta kalma kılavuzu ya da. Hayatta kalma kılavuzu evet. ne Ve bir buçuk derecelik sınır şey olduğunu gerçekleştirilebilir uygulanabilir olduğunu söylüyor ama muazzam bir iklim eylemleri konusunda muazzam bir mücadele vermek bir kuantum sıçraması yapmak zorundayız demiş yani göklere sıçramak ve hiçbir yeni kömür ve mesela kömür yatırım yapılamaz. 2030 da tamamen çıkılması gerekiyor. OECD ülkeleri için diğer ülkeler içinde 2040'a kadar mühlet verilmiş durumda raporda ve bütün uluslararası kamusal ve özel fonlamalar kömürden tamamen çekilmeli Finansman ki Türkiye'de sadece Rusya'dan müthiş arttığını üç katına mı ne çıktığını. İhra, ithalatın yeni daha okuduk değil mi? Öyle bir şey hatırlıyoruz. Çok ciddi bir... Ukrayna savaşından beri zaten bütün dünyada hem fosil yakıtlar, Guardian gazetesi karbon bombalarını haberini yapmıştı. En son neydi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden'ın Yeni projesi Alaska'da, yani onu da onaylamasın. Willow, Willow projesi. Ee, evet. Onun onayla, onaylanmasına söz ediliyor. Yeniden termik santrallere, yani kömür'e dönüş olduğunu birkaç defa e, söylemiştik Ukrayna Savaşı sebebiyle. Dolayısıyla bu bilim insanlarının söylediklerine bir türlü uyulmuyor aslında. Evet, yani tabuta e, çakılan son çivin niteliğinde aslında. Bir sonraki raporda 2030 yılında yayınlanacakmış. Yani aradı şu, şu saatten itibaren artık yayınlanacak. Bilim insanlarının söyleyecek yeni bir sözleri yok. Zaten bu raporda bile yani dördüncü raporda sentez raporu deniyor. Önceki üç raporun e, daha politik bir dile evrilmiş hali ve yine üç rapordan farklı olarak onların sadece siya e, siyasetçiler için özet kısmı vardı. Devletlerin onayından geçen geri kalan ana metin binlerce bilim insanı çalıştığı ana metne müdahale etmiyordu devletler. Bu dördüncü sentez raporu baştan sona onaylanmış. Orada da yine lobi faaliyetleri Suudi Arabistan örneğin müdahalede bulundu diye de Guardian'da yazıyordu. Ama onların onayından geçmiş bir politik özetle diyebiliriz bu metne. Yani bu haliyle dahi inanılmaz bir şey aslında. Bunun geçmesi bile zaten... Bu cümlelerle, bu ifadelerle geçmiş olması da çok inanılmaz bir şey. Yani sonuç olarak aslında ya şimdi harekete geçirecek ya da bundan sonrası için çok zorlu bir hayat bizi bekliyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sabah açık gazetede de söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Yani 2000 yılında doğmuş olan bir çocuk benim yaşıma geldiğinde yaşanabilir bir dünyaya sahip olmayacağını görebilir böyle bir muazzam risk var ee, çok kaygı verici bir durum yani nihai uyarı geldi ya şimdi harekete geçeriz ya da sonradan çok geç olur diye konuşabiliriz Evet bu şekilde de şimdilik bitiren bunları daha çok konuşma e, halinde olacağımız şüphesiz. Yani dünyanın dört bir tarafında da inanılmaz e, şeyler var. Mesela tarihin en uzun süreli kasırgası da Afrika'da yaşandı. 522 kişinin hayatını kaybettiği e, yani çok e, ağır bir... 32, 32 gün sürmüş. 32 Bu hiç dünyada görülmemiş, hiç bir şey. Böyle de gidiyor ama IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli haklı bilim insanları maalesef haklı çıkıyorlar. Ama onu görmezden gelenlerin sayısı da bir türlü azalmıyor. Öyle bir sorun var. Peki bitirebiliriz de süreyi de doldurduk. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.